Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdan, kettiren, tayyiban, mübarekan fih. Cenayyum razı min celal-i ve cifihi ve li azim-i sultanı. Es Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve man tebi'ehu bi ihsanil ecma'in. Ama bado falan eyh el islam, fa ina iftala al hadis kitabı Allah ve iftala hadi hadi seyina Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Şah ve alimler merketi heri kulla yani çoğu zaman ibadet ve el Aziz ve kardeşlerim Teala Hazretleri'nin selamı rahmeti bereketi. İslam'a ikrarın mübarek ahireti üzerimize olsun. Rabbim Teala ve Teakked Hazretleri ikinci Cihan'da türlü türlü bahtiyane Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okulmasına ve izahına geçmeden önce Başta sevgili Peygamberimiz rehberimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa Aleyh-i Salavat ve Ekber-i Tafiyyat ve Teslimat Efendimizin Ruh-i Parti pevam olmak üzere o bir de şu sıfat ve Ali Mucitadan Hocamız kadar Türk Ali yedi silsilelerinden bir ile kalan büyüklerimizin, öldü Aleyhisselam kilerimizin büyüklerimizin, Asadükiramın tabiinin en ilimli olanlar bu hadis-i şeriflerin bize kadar nakline ömür geçmiş olan alimlerin ve ravilerin, tabi yazan gülüş Ahmed Ahmet Ziyaretin Efendi Hazretlerinin. Bu <gülüyor> bölgeleri tepeden tatiflerin, şehitlerin, gazilerin, cahitlerin, şu caminin ilk binasını yapan ve sonradan tekrar tekrar tamir ve tezgit ve tevzi, öyle hizmette kalmasına <gülüyor> sebebi olan bütün hayır sahiplerinin tüm hayratı hasenat ve ve davrat uzaktan yakından bu hadis çevrilmemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerinizin ahirete geçmiş bütün Müslüman sevgilerinin geçmişlerinin yakınlarının ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri küllür olsun makamları âlâ olsun, dereceleri yücelsin kabirlerinden nölleri olsun, sorunları ziyade olsun Kabirleri cennet parçası olsun diye Biz yaşamakta olan Müslümanlar da haddimizin rızasına övgün yaşayalım. Elmimizi hayırlı yolda geçirelim. Huzdoluna allah Teala Hazreti'nin sevdiği, razı olduğu yüzü ak, anne açık kullar olarak verelim diyor. Bir fataha, üç ihlal diyor. Şerif'te Vaniz-ül Ahadis kitabımızın 63. sayfasında ilk hadis-i şerif, derdinci hadis-i şerif Peygamber Efendimiz Rabbi Allahu anh'ın rivayet ettiğinden gene, şöyle buy buyurmuş, bize bilgi vermişler. İmamatel Nuh'un'u Nuh'un kul yafa ettiği zaman, öldüğü zaman kânesiz salatı İnden başı bu, kalbe manazza başı sadakatı Verdiği hayırlar, zekatlar, sadakalar siyanın tarafında gelir. Ve siyanın inden göğüsü makamında, hızasında görür. Böylece, burada bu kadar ibadet sayılıyor Peygamber Efendimiz. Dünyada yapmış olduğu ibadetleri çekeçer ve okdolun etrafına alırlar. Şeytanın yanına sokulamaz ve her bakımdan, her türlü şerden korunmuş olur. kusun diyor hadislerde ilamatul menif ila la tel menif ki bu bu Galiba <gülüyor> Birkaç tane hadis böyle Ölümle ilgili gelecek Arkadaki soru için 5. sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki ilanatel meyyit Müslüman bir kimse Vefat ettiği zaman Meyyit demek Ölü demek Ama arkasından ikinci cümle de kafir öldüğü zaman Dediğine göre birinci meyyitin İlk elinde kalınan kişinin Müslüman olduğunu öden anlıyoruz. Ölü öldüğü zaman diye tam pozisyonu edelim? Sonra ilahını ödeye atalım. Ölü öldüğü zaman üstü bir süreç yazı buka'ın art. Yeryüzünün bütün her tarafı mücdelenir. Onun defasında efendim. Ve Sonrasında minbuk asıl ilaveliye tetkemana emniyetleniyor. Dışkır parçası ermasın ki bu nedenle kul beni işine gelmesin diye ve onun için bağlamıyoruz. öldüğü zaman ise silahtır. Yeryüzü kapkara kesilir, kafir öldüğü zaman Yeryüzü kapkara kesilir ve kararır, kapkara kararır Senemse munduk atın hiçbir arazi parçası yoktur ki İlla vehi etesle izu emir fene fiha Bu kafirin kendisine Yemlinmesinden Allah'a sığın sığınmasın. Hepsi Allah'a sığınır. Ama ne olur bana yemlinmesin de. Tek olsun ne de gibi. Allah'a sığınırlar. Bu kafirin kendisine yemlinmesinden. Neden? Çünkü Efendimiz ne Aleyhisselam Hazretleri'nin bildirmesiyle biliyoruz ki kabirde inahkarlar ve kâfırlar azap verir. Bu bakımdan kabir en kabrûl vavdatun min riyâdûl el hûfretû min mira mirâ ya adamına göre kabir cennet bahçelerinden bir bahsedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Neliyse cennet aşısı kâfırsa cehennem çukurudur. Azap görecek ve onun azabından ehli hal olandan dışarıdakiler haberdar olurlar bir Peygamber Efendimiz iki kabirin yanından geçerken dedi ki dikkat edin bu iki kabirdeki şahıs şu anda azap veriyordu. benden büyük bir şeyden değil siz önemsemeyi bilirsiniz ama azap görmesi size göre yüzünde görünmeyen bir şey ama azap görüyorlar birisi nasıl götürüp birisi birisinin yakını ötekisinden taşırdı öyle diyor ara bozuluyor tabi o sana böyle dedi, o sana böyle dedi menüme yapıyordu yani namlanlık yapıyordu koyuculuklarla Türkçe laf e, getirip getiriyordu ötekisi de küçük akdesine yaparken sakınmıyordu saklanmıyordu hem adetleri görmüyordu hem idrarı etrafa suç yapayıp kendisini üstüne başına geliyordu maalesef her şeye dikkat etmemiz lazım temizliğe de dikkat etmemiz lazım sözümüze de dikkat etmemiz lazım kabir de görebilir bir başkasını her zaman bunları geldikçe söyleriz hatırımızda kalmış olan böyle acı misallardan bir benim giriyor da kabir girer girmez azap melekleri kafasına bir toprak yürüyorlar ki ateşten kabirin içi, içi ateş duman geliyor ne giden Müslüman? bana ne görüyoruz? Buna bir demek azabı görüyorum ben. Sen bir Müslüman, işkence geliyordu, onun yanından geçtim, Müslümanın yanında koşmadın, ondan. B azap görmem, ondan dolayı ölmeyecek. <gülüyor> Demek ki Müslüman Müslümanla ilgilenmeli, Müslüman Müslümanın yardımına koşmalı, Müslüman vehanın ara düzeltmeye devam etmeli, ara bozulmaya çalışmadı, lafhasımlamalı, vehanın temizliğine dikkat etmeli, terbiyesi olmalı, öğretli olmalı, öğret yerlerine satılmalı, saklamalı, idareden efendim, hesabıdan, fisiklerden iyice korunmalı. Pek çok şey var yapılması gereken. Ve yandaki kabirlerin sahipleri de onun azalt yürürken teryad-ı fidanından rahatsız olurlar. Onun için müminlerin kabirleri kafirlerin kabirlerinden ayrılıyor. Bu Ermeni mezarlığı, bu Yahudi maşaklığı, bu Müslüman dinlenmesi kabristanı, bu da Müslümanların kabristanı. Diye ayrılıyordu eskiden. Soğudunu da çıkartmışlar. Efendim hepsi vatandaş değil mi teyze vatandaşı? Vatandaş hepsini tık diyelim satmışlar. Adına da asri mezarlık demişler. Asri mezarlık. Mezarlarının asirisi ne demek yani? Normallerin modern mi yakınıyor? Yani içinde kafirin mümkünün ayrılmadığı harman edilip gelişi güzel gelindiği mezarlık demek. Eskiden ayrılırdı. Müslüman'ın kardeşlerine azıydı. Yardın'ın ise ayrıydı. ayrıydı. Hristiyan'ın Ama tabi Bak Peygamber Sallallahu Aleyhi Sallam Efendimiz bildiriyor, Efendim topraklar bile aman da bize gömülmesin diye Allah aziz olarak sahip, bize gömülmesin diye çünkü Allah diyor ki buyurun orada koyabildiğin anda insanlardan da bütün hayvanlar diye yapmışsa hayvanlar mesela ızgar, kuşlar kaçar Efendim ama insan öyle işte gömüyene dayıyor Allah bizi. Kadim cennet bahçesi olanlardan öylesin böyle azap gören efendim kimselerin yanımda bile efendim gömülmeye gömülmeye dikkat etmek lazım düşünmek lazım ama hadi arkadaşlarınız da salih kimseler edesin, etrafımızdaki insanları da böyle hadi de salih insanlardan öylesin. İlahi kalbine El-Ezhi cenneti Estağilallahü Azze ve Celle En-i'eyyile men hamanehu ve men tibi'ehu ve men sallâ aleyhi Câbil Radıyallahu Ahtâh Câbil-i Fekillâh O da yine nefât zaman Fahli Cennet'ten bir adam Fiyo Peygamber Efendimiz Estağilallahü Azze ve Celle, Aziz ve olan Allah'ı sallallahu hazretleri helâ eder, yıkanır. El-mü'ezi -er ve azaplandırmaktan men hamelahı, bu cenazeyi taşıyanı yemen tebiahı, arkasından yürüyünü ve men sanna -er ve elü üzerine cevazı, namazı kılanır, azaplandırmaktan eder Allah'ı. Bir cennetlik kılıyorlar. Onlar sağ vazimlerini yapıyorlar. Sırtlarını aldılar. Taşıyorlar. Kimisi arkasından yürüyor. Bakalım kimisi işte balavlarını kaldı. Onları o cennetlik kulun hatırına efendim azap etmez. Yani böylece Allah'ın azabından böyle bir mübarek insanın genacesinde bulunmak zorundayızıyla kurtulmuş oluyorlar arkada kalanlar. Şeyh sahabemin Gülistan'ında güzel bir hadis-i şerif almış, yerleştirmiş kitabının münasip bir yerine Diyor ki, o hadis-i şeriftir, şeyde de vardır Net eder hadis kitaplarında da vardır Kusurlu günaklar mümindi kul Yarabbi der, adam nazar etmez Ve adamı yarabbi der, yollanıyor, Yar, yarabbi der, gene nazar etmez Niye yar Rabbi'sika. Sana Allah'a Rabbim, Rabb'e olduğunu bilerek hitap ederek ya Rabb'i diyerek duayla da en önemlisi diye seyranlar hanımız Teala hazretlerine, Hazretlerin meleklerine dua ederek ettiği en önemli melekleri. Kadiste niye olsun min ardı? Ben şükürler utamam. Ve benim benden başka Rabbu olmadığını inanmış, kızıyor. Bana el açmış, beyin bütmüş. Ya Rabbi, yarabbi, bir yer veriyor. O bunu girmişken, benim beyağına dönmüşken, benden akrını isterken ben onu affetmemeye utandım. Şahidem akrıyor <gülüyor> bunu. Kıydı Şehzade şimdi <gülüyor> arka tarafıma yazmış ki Hadis-i Şerif'in alt tarafına o da çok güzel. Hadis-i Şerif güzel bir Hadis-i Şerif. Şehzalim'in sözü de güzel. Çünkü şu allah Teala Hazretlerinin, Rabbimiz'in lütfunun, kerelinin, efendim ne kadar çok olduğunu gör hakkında. Anlat ki hünahı kol işliyor, affetleme Allah'ı tanıyor. Süleyman ki kulun utanıp, beni aradan bana nimetleri veren Allah'a takipen günah işlemeyeyim, ödetsizlik yapma işlemesi lazımdı, günahı konuşmuyor, Allah akseslemeye utanıyor. Seyranına bak Allah-u Teala'ya da üretmenin, lütfuna, efendim, Efendimiz Rahim'in bak. Demek ki burada da yine dolayı istihya sözü geçiyor, hayal etmek. Tabi bu nasıl bir hayal, ne demek yani bu? Bunun manası ne? Bu demek ki, mutlaka yani affedecek, affetmemek görüle daha sensin yok bunun. Bizim anlayacağımız kelimelerden böyle hitabe etmiş. Yoksa allah Hazretleri ne yüzü ölü? Kimse kendine çevre bir açamaz, böyle yaptın diye Zaten yaptığı her şey adalettir, haktır, doğrudur, adaletlidir Allah-u Teala Hazretleri. Hakem-i adimdir yani hakem ve adil, maslarla tavsit edilmiş ki mübalağa manasında yani hükmünde çok isabetli, adaleti tabudur, hal olandır. Yani adaletiyle muamele ettiği zaman hazretliyse hiç çünkü peygamber gönderdi, kitap indirdi, çeşitli itazlarla okula itaz etti, rüyasında uyanıkliğinde arkadaşlarından, sağdan soldan çeşitli haberler ömür boyu okula geldi geldi, şu günahları yapma. Bu sevaptır, kaçırma. Efendim Allah itaat et, efendim şeytanı ümre, esir olma, haramlara dayma diye Hazreti Adem Efendim. Aleyhisselam'dan, Peygamber Efendimiz'e kadar 124 gün deniliyor, sayısını Allah bilir, hakiki yüktarını ve ibn-i illa halâ fîhâmedî Hiçbir yer şey yok ki e, e, Allah bir Peygamber, bir haber, bir göndermiş olmasın bütün insanların haberi vardır sevattan, günahtan, haramdan Allah dinlenemiş ve dinlenemiş ceza kendisinden yani Râna en-evi Zâllâmin ben kullarım en bir ne değilim diye Rahfa razı olsun kim bize soracak Hesap sorma şey ama Cümleti değil Erhanurrahim Merhametlilerin de en merhametlisi Yani kullarını Hatta bir hadis şerif var ki Yani Allah'ın hazretleri kul yanlış yolu yana yana bıraksa Tövbe etse doğru girse, O kadar söylenir ki diye Peygamber Efendimiz Ne kadar söylenir Çölde kervanı kaybetmiş, süsür kalmış, ölmek üzere olan bir insanın, güneşten, sıcaktan, süsürlükten, açlıktan, ölmek üzere olan bir insanın bir tınar dövdüğü zaman ki kadar sevinir? Çocuğu olmayan bir kalkucunun beklemişler, günlerde uğraşmışlar, uğraşmışlar, doktorlar, hastaneler, ilaçlar, tedaviler, olmamış şeylere. Çok isteyenleri, zengin olanlar var her şeyle. Çünkü ne oldu? Olmamış, olmamış, olmamış. Sana Allah diş şeylere almış. Nasıl sevildiler? On gibi sevmiş. Efendim, işte sonra devresini kaybetmiş bir insan Parası, pulu, yiyeceği, içeceği her şeyi üzerinde arabasını kaybetmek gibi bir şey ki devreyi döveyi kaybetmek Sonra bunu önüze nasıl sevinir? İşte öyle sevinir diyor Doğru misallarla anlatıyor Yani anlıyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri Kulu tövbe ettim çok çok sevinir Ve çok sevinir tövbe edenleri İllallâhı yuhidduk tevâbi Ve yuhidduk mutataklırı Fakat tövbe edenleri sever <gülüyor> peki zaman determinantı, tertemiz içi dışı kat, kalbi, kat olanları adamı sever. Adamın sevgisini kazanıyor. Yani bilahader de sevmiyordu der ama teve etti düşmanını da seviyor. Yani evet ben aynı şekilde ki kardeşlerim Allah'a aşk ile, sıdk ile, iffet ile, samimiyet ile teve ederim. Allah Teala Hazretleri'ne daima dinimiz gerek tevdeli, istihdamlı, affet Allah'ım Astana Allah'a el-Azim tevdeli Arabi diye daima hatalarımızı düşünüp Allah'a ilticar edici, tevdeli Çünkü olalım çünkü Erhan'a cevabını Demek ki böyle bir cennetlik insan vefat ettiği zaman onun canınıza taşımak lazım, mümkünse taşımak lazım, taşıyamazsa taşından yürümek lazım, ve efendim namazını kılmak lazım. Tabi yani bu da namaz kılmayı senden söylemiş. Demek ki canaviyi elden alacak, getirecek namaz kılınacak diye kadar kılan diye düşünmüş. Halbuki bizde burada canide kılmıyor namazlar Türkiye'de veya hiç olmasa İslam'ın da bu bölgede diyelim. da namaz kılınıyor ondan sonra şeylere vasıtalara bindiriliyor veya yakınsa onu düşünüyor. Kandislerine getiriliyor. Bu şeyden böyle gidiyor yani. Adetlerin e, farklılığından dolayıdır Veyahut oradan almayı düşünmüştür Evde yıkandı efendim taşındı diye. Ondan evde söylenmiş olabilir Önce taşıyan Sonra arkasından yürüyen Zistekli ama sonra da üstüne manak kılan Hani Mümsemeyi de çok seviyorum Herkes seviyor ya Hani manaz için üstünüze selam olsun diyor Yani şeyleri şey çok güzel İzaman da Aha bakın Kataklarına kıyamet olur. okulur. La abudullâhe s-eannet'in teren yahû ve s-saîf-i yûhû küldesâ'a Ne güzel! Bunları sadece sade yormamak lazım. İyice de ezberlemek lazım. Ağırtasını da ezberlemek lazım. Yani sen de gülde, küçücük gücünde. Ama çok mühim. Hayatımızda bize ışık tutacak. Ömür boyu bitmeyen bir ışık. Bir şeyler bitiyor, cevrandan kesiliyor. Bak şimdi, yan taraftakiler, bu kısmı mikrofon iyi açılmadı. Bazı teklifleri duydular, bazıları duymadılar. Ama bitmeyen, hayat sonuna kadar bitmeyen bir ışık. Ne bileyim işte ben de efendim yedinci hadislerde. İnanmata Sizden gününüz öldü mü? Fakat kâhmet kıyametı. Hu. İşte onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Öldü mü? Öldü. Kıyameti koptu hafif dünyanın dondurmasına bana ben hadlaşık olurdu bir atılmasına yıldızlarının sapır sapır öpülmesine kahret ettikti onun işi onun kıyameti koptu, özel kıyameti şahsi kıyameti kopmuş oldu Aziz Ametler'in kıyameti çok mühim çok mühim bir hadis-i şehrif bu mühim de burken beraber benim üzerim diken diken ediyor İzamat-ı Ahadif'in katak-ı kıyameti sizden Kıyametimiz kopmuş demektir. Kıyameti kopmuş demektir. Arkasına emri veriyor Peygamber Efendimiz. Vâd-ı Dûlâh, Allah'a ibadet ediniz, Kâ'anlâkın, terenlehû. Sanki veriyormuşçasını. Karşınızda olmuş da görüyormuş gibi öyle bir ibadet ediniz. Savuk değil, katil değil, cahil değil, aklımız, aklımız başka yerde olarak değil, sanki görüyormuş gibi. Müşahede diyormuş dedi, müşahede makamında demiş dedi, böyle görüyor bir ibadet dedim, adda daha de insan makamı demişti, tasavvufun tasavvuf makamıydı. Yani tarikatlarda böyle yanlış fikre gidecek, ondan sonra muratada çalışmaları yapacak, yani darma Allah'ın senesini gördüğü fikri üzerinde yarınlaşıcak. Müstakbeli her saatin her zaman bu 60 dakikalık bir resmenlikleri hükülle sahiptir. Yani e zaman Allah'a Neden? Yani her zaman bir hata yapıyoruz. Bakıyorsunuz, evde Allah'tır. Sanat kılıyoruz. Esselam Aleyküm Resulullah. Esselam Aleyküm Resulullah diyoruz. O zaman da Efendimiz sayısıya şey buyurmuş ki üç defa estağfurullah Neden? Yani Allah'ın gizlinde bir yerdeniz çıksınız kim Güzel yapabildiğiniz ne zaman? Huzur-i Acaba vazifelerinizi güzel yöntemezdiniz mi? Ne hakkı Onun için estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Üç defa denilecek. Şimdi muhterem kardeşlerim, düşünün ki bir haber çıksa, gazetelerde böyle birer karış hatlarla, bir yıldız üstümüze doğru geliyor, yarın yirmi yıldız çarpacak buraya. Efendim kıyamet olacak. Dünyanın sonu kesin bir İlhan adamları öyle söylüyor filan de söylüyor Ne yaparsınız Ne yapacaksınız Ne yapacaksınız Bilansiyarlar ne yapacaksınız o o yıldız dilip çarp çarp diye buna yani kıyametin kopta başladığı zaman onun heyecanıyla nerede insanlar ağlayacak çığırlayacak ağlamadan olanı eklemeye et, çalışan şekler ağrılar insanlardan elde türlü <gülüyor> görme kusurlarda bilmem ne falan bir sürü bir sürü acıta sahne görecek insan yani ama kıyamet şablonun başına gelecekmiş. Bizim başına kopatmasın kıyamet adam. Hmm. Kötü günleri göstermesin. Hmm. O zaman güneşin karar satır satır yolu kararacak ve buzlar sapar sapar dökülecek. Dağlar her başka ne gibi atılacak? Denizler yerlenecek. Hayvanlar kaçışacak. O zaman hmm. ayet-i kerimede nasıl veriliyor? Hmm. İlla zerrete, saate şeyin azın. Yani kıyametin zerrelesi çok mu Çok katın bir şeydir. Yani tez hali kün demede etin anna azdır. Kucanda engelsini çocuğu olan anne çocuğunu olacak. Çocuğunu kim bakar kıyamet ediyor? Acaba anne şarttı çocuğu yere bırakır mıydı? Bırakmadı mı? Yani çocuğu akla gelmeyecek, çocuğu bir kenarda kalacak Ve tabi o gün mübaatı hamlin hamle Her hamile kalın, Hamilesi öldü çocuğu düşünecek Düşük yapacak yani Ordu'dan öde, öde baktığında Düşük yapacak Ve teren varsa sülkara İnsanlara savaş gibi göreceksin. Sallanıyorlar hepsini teren olarak Allah'ın bir sülkara Savaş ne ama savaş gibi görmeyeceksin Herat'ın azabı vahşedir. Çünkü Allah'ın azabı şiddetli. Kıyamet korkunç bir olay. Şimdi bu korkunç nedeni biliyoruz. Kıyamet yaklaştırdı önce köyden bir diken gücen oluyor. Binti çıktı. Binti çıkacak. Bilmem. Kıyamet alameti, büyük alamet, küçük alamet varsa herkes şafak atıyor biliyoruz. Ben dahi aklım şakaya gelecek bir şey değil yani. Korkunç bir şey. Bundan şafak atıyor da, bundan korkuyor da insanlar. İzlamat-ı ahad-ı kum, fatak-ı kânet-ı kıyameti Kendisi öldüğü olanların kıyameti kopmuştur Hiç bundan çatak atmıyor Hiç bundan korkmuyor, halim ki etmiyor En yakını bu Ötekisi gene Ne kadar ne kadar geçer bilmiyoruz Tevye kapısı kapatacak, güneş doğudan Doğumayacak, üç gün doğmayacak, batadan doğacak Bir takım avametler vesaireler filan Millet ne e, haller görecek. göreceklerse gelecekler Ama bu bir anda neden Mimarlar'a da arkadaşlarımız, bir Mimar arkadaşımız var, bir inşaatın sorumlusu başında. Yanması dina çözmesin diye kazmışlar, kazı yapmışlar, kazık çakıyorlar oraya, kazı için makineyle 7 metre çukur kazmışlar, denemeler koyacaklar, beton getirirler oraya, aşağı inmiş denemelerin olursunları yapma. İşinirse konuşuyoruz. Fark etmeden ismi e, şey aldı, yani, tene el, al, bilmem ne, çabucuk bilmem ne derken yerdeki toprak dikalınıyor ise sever. Hocam yani bir anda diyor, konuşup derken çeşitli düşünüşüyor, o devrelerine gitti de İşte. Yani bitti diyor. Bir anda bir an az, az evvel şey yapıyordu, öyle evvel bir beraber gelişti. Onların konuşuyorlardı, şaka da şey olardı. İşte o anda bitti. Bitti. Bu da biz hiç hasılından çıkartmayız. hiç çıkartmayın. Hiç yarım hesap bırakmayın. Hiç kimsenin hesabını üzerinde bırakmayın. E, hiçbir kimseye, efendim bir... Verilmedik bir hesabımız kalmasın. Her şeyimiz tamamlasın. Boşlarınızı ödeyin, işlerinizi tamamlayın, kul haklarını ödeyin, yana doğruç borçlarını ödeyin, hazırlıklı olun. Çünkü umurlu kıyametin saati bilinmez. Yani dünyanın hakiki kıyameti ne zaman koruyacak? Umurlu bilinmez. Cebrail Aleyhisselam'dan bu elbiselerde gelmiş, oturmuş. Peygamber Efendimiz'in yüzünden oturmuş. Yüzünü yüzüne dayanmış. öyle. Sentezle bak diyor, buna samimiyet, bütün vermiş, Peygamber Efendimiz'in yalanına kadar sokulmuş Ya Resulallah, akbir mi aleyhü islam, İslam nedir bana bildir Ya Resulallah diyor Efendimiz de İslam şudur, şudur, şudur, şudur, şudur soruyor, sadakta, onu Soru sorabilir diyor Bize bir şey sormuşlar, Allah Allah, bilen için insan ki Peygamber Efendimiz'e bir şey soruyor Ondan sonra öyle taksit ediyor, doğru söyledim diyor. Sen kim oluyorsun hani, bilmiyor musun? Hıyaa, öğrendim, öğrendim, teşekkür ederim falan da. Doğru söylüyorsun, tamam diyor. Allah Allah, şaşırıyorlar. Kanditağın bir insan değil, özaktan geldiği belli. Fakat üstündeki elgiselerden biraz yolculukta, yolculuk çekmiş bir halde yok. Yani yolculuktan gelse de toza duman, toza delamol da var. Düğünün değerin üstünde, evrenin bilmezce nedime gelinceye kadar bu beyazlar böyle kalmalı ama kuranları, kent temiz müsiasan geliverdi ben de astiyatı, kent temiz biliriz. Mesela hatta bu dünya kadar da cesaretle yürümiş, yaklaşmış, bilmi bilmede yavaş, Şöyle bakalım ya Resulallah, İslam nedir diyor, ona doğru da doğru söyledim diyor. Şaşırıyor Aslan, yani peygamber Efendimiz'in başlarını kaldırıp da yüzüne doğruya doğruya bakamamışlar. Peygamber Efendimiz'in peygamber Efendimiz, ona olan, sevgilerinden, ellerinde yüzüne şöyle doğruya doğruya bakamadım diyor sahabeden. Hayır, Öyle cehaneye geldiği zaman herkes başı onunla doğru dönülmüş, şurası buradaki diyor diyor, tüyleri diken diken. Öncelikle Sıddık Efendimiz'e bakabilirmiş. Onun Efendimiz'e bakabilirmiş. Sonra, peki ahdirli alın iman, iman diyor söyle, işte yemek yerine, istatlarına, şuna, buna, iman, ona da söyle, tamam doyup ediyorsun. Peki, ihsandan haber ver. en ta'nitallaha <gülüyor> Allah'ın yani ibadeti güzel yapmak nasıl olacak? Yüksek nâfelesi nasıl olacak bu işin? Allah'ın görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Çünkü her ne kadar seni görmüyorsan da o seni görüyor. Demek da ibadetin en yüksek seviyesi. İbadetin en yüksek seviyesi neymiş? Allah'a biz görüyormuşuz gibi ona ibadeti öyle yapmak. Allahu Ekber, hocam dayı. Allah Allah'a sezdeye vardım <gülüyor> önünde sezdeye vardım görüyormuş <gülüyor> gibi ibadetin en kaliteli en güzel delilisi bu Kındas veyatlandırmış Peygamber Efendimiz ondan sonra sormuş kıyarat ne zaman kovacak? Efendimiz biliyor diyor ki onu ne soran biliyor ne sorulan biliyor yani soruyu sorandan Soru sorulan daha bilgili değildir. Suçunca alak takmemiş. İnsanlar değilse melek yemeğe halleri kalmaz. Su içme sudan lezzet almaz olurlar. Feleklerini şaşırırlar, ağızdan bir tanık açar. İğrenir inşallah. Hikmeti var, her işi hikmeti. <gülüyor> Kimse bilmiyor. Büyük kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorlar ama alametleri var, alametleri verilirmiş ahlak da bulacak bina artacak, zina artacak çocuklar asi olacak, kameralar o karşı gelecekler efendim bilmem iyilikler kötülük söyleyecek, kötülükler iyilik sayılacak küçük insanlar başa düşecek, iyi insanlar ayaklar altında kalacak efendim bu sürü böyle alametler sayılmış hadis-i ama bizim kendi ölümümüz daha yakın o zaman Araba kazaya tabi değil, işinizde doğal gevredildi dedim, niye batabildin efendim? kalbimiz sektiği kadar olur efendim, şu olur, böyle yani bildik ki bir sebepte hiç unutmuyorum Ankara'da elin katı dilini tamir ediyordum böyle, elin camı da tam böyle manzaralı evanın öbür tarafında kalayı görüyor bizim evinden zor oluyor. Su çok güzel. Hem böyle cd tamir ediyorum. Bir tangırtı koptu metal çarpışması. Bir tangırtı koptu ne diye Şöyle başımı bir oldum. Hava'da bir uçak kanadı kırılmış aşağı düştü. İki uçak çarpıştı Ankara'da. Senadan önce o. Onu gördüm Hem Ben, ben tangırtıdan sonra başımı çevirip baktığımda uçak böyle kırık kanatla aşağı düşerken gördüm. Aşağı düştü Düştüğü yerden bir karabinan çıktı Hımm diyor yukarıya Ondan sonra alerde Ondan sonra artık Haberleri değil. Yani şunlardan Genel Müdürlüğü'nün penceresinden bakan bir arkadaş anlatıyor Hocam diyor Beyzine bulaşmış adamı böyle alerler içinde koşar koşar koşarken gördüm Bir köydeni gördüm, Ceylon gördüm, yandını gördüm diyor Zaman geldi gördüm bakarak teradan geldi. Adam şu köşede ayakalı boyacılığı da yakıyormuş o yan akımda zincirle canına bir o köşeye, uşak düşüyor, kurtuluyor. <gülüyor> Kurtulam kurtuluyor adam da ölüyor benzinlere bulaşıyor bir anda artesi miydi, kusurlu muydu, cürütlü müydü temiz miydi, pis miydi, iyi miydi, kötü müydü, hayırlı mıydı, hayırlısız yoldan mıydı, kosak mı düşünüyordu, fitne mi düşünüyordu, hırsız mıydı, yüksüz müydü, ne mıydı, ne aldı mıydı, ne aldı mıydı, ne aldı müydü, ne aldı, müydü, ne aldı, müydü, ne aldı, müydü, ne aldı Sarı Anan oldukları aferin Bu oldu, oldu. içinde şehit oldu bari kimseler. Neden şehit oldu diyoruz? Çünkü üstüne dolar yıkılarak ödemden şehit sevildi. Yani Allah'ın burada büyüdü ise Erhan'ın üstüne hedin altında, inhidam altında kalanlar şehit sevildi. Takrak altında, şey, altında. şehit altında. Ödemler şehit sevildi. Yani kardeşlerim, Ezel'in ne zaman öldüğü bilinme. yani kıyametimizin ne kadar yakın olduğunu bin belki bize bir karış mesafede, belki biraz uzak. Uzak sayılmak mı doğru, yakın sayılmak doğru, uzak sayılmak çok günah, çok yanlış. Neden? Uzak sayılmaya tozu emez derler. Yani adam sanıyor ki, Ömrü çok cüzne olacak, çok gençliyor, çok işler yapacak, Emekli olacak, halkya gidecek, kapalı bırakılacak. Emirin cek çak cek çak derken dedi, o can geliyor. Şu Yani beni de diyor ki daha çok yaşadım. Çok yemmiş. Şu da emir insanı aldatır. Çok yaşadım herhalde daha. Ne malim? E ben gençim. Evet. Bu çok. Çok dedeleri biliyoruz sorunları olmuş, dede sağa gitmiş, çok anneleri biliyoruz önceleri gitmiş önceleri. Ben benim ilayette okuttuğum kaç tane tane adam var öyle gitti. Halbuki yaşlı dönemden, o yaşlıyım ama ben de olmuyor yaşa bakmıyor o bakımdan bu hadisi şerifi de yazın, aklınıza yazın, defrenize yazın, hattata yazın Oyuzu kıyameti hu. onun kıyameti kopmuş demektir. Ya sanki geriye işleyip ibadet. Ya ben heyecanlandım bir şeyler, dostlar Her ay Allah'a İstihbar edin, affet Allah'ım, kusadan da afiyet, tevbe yarabbi, es-selhamdülillah yarabbi. Şimdi benim her anlamda şeylerden birisini, Senan an dönemde söylerim, belki de biliyorsunuz. Hacer-i öpmek, oraya öpmek, Allah'la müsaade yapmak cidiymiş. Ya. Baklar, fiyatı birken birken ediyorsan, bir bir yani Hacer-i Esvet'e şey yaptım, söz veriyor Allah'a, Ya Rabbi, tevh-i Esvet'in bundan sonra iyi kılın olacak. Tabi sevgilim Müslüman'a heyecanlandırmış oluyor, sevgilim şey söylüyor, o tutup sevgilim ben söylüyor, beni heyecanlandırıyordu Bir de insan sevgililerde kaldı mı Rahman'ın evaklarına kazanmış gibi ödüldü bir, bir hadis-i şerifte Oradan da çok heyecanlanıyordu, yani sevgiye tatlandı mı, insan tülyedirsen oluyor sevindir. İzamata hamilin Kur'an'ı ev hallan fa'anâ illa'l-erde ellâ te'ekulû fe ellâ te'ekul la'nehu qânet ve kelâmü kezul cevfîr'i Kâd'ı Rab'l-Allah'a atta efendim de -e müjde değil, hafizlere müjde. Ne diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le hadis-i şerhinde? hamilin Kur'an. Kur'an'ın yerini taşıyan hamilin Kur'an'dan olan yani hafız demek, hafızında taşınır. Yasa evine bu sade almış, küf kesesinde evine taşıyor. Öldüğü evlenmiş olan hamil Kur'an Öldüğü zaman hamili Kur'an'dan, hafızlardan birisi öldüğün zaman o Allah ile alır. Allah bir yarınla bahi eder. Otağı yarınla ki enler tek illah bu kulum etini yeme, çürük bu kulum kalsın kabirde. Takat edilmesin. Kalb ilahite ve akıl ilahma. Takat cevap olarak der ki, elden uzardım. Benim esimi nasıl inebilirim, çürük edebilirim ki ve kelayını taşıyacak gibi? Senin kelamın onun içindeyken zanneden onun ne cesaretle, nasıl çürük edebilir? Mümkün mü? Çürük mü? Çürük eder. Yani çünkü senin kelayını özverlemiş akıl o var, beni koruyor. Şimdi şeyde sasani hükümdarları arasında Onur Şirvan veya Meşhur Adan adlı adaletli bir hükümdar varmış. Adaletliği de tanımış yani. Onur Şirvan ve Adil derler, tarihçi katlar. Peygamber Efendimiz'den biraz öde yaşamış. Yani görmemiş, o çağa yetişmemiş. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki sarsan-ı hükümdar'ı Peygamber Efendimiz'in ölçüsünü öldürmüş, mektubunu yırtmış. O e, kafir. E, yırtmış mektubu ama o mektubu yırtıp parçaladığı gibi Allah doğrultusunu parça parça etsin diye etmiş. O sarsan-ı hükümdar'ı, bilmem beşinci şakır mı o adı. Efendim, o kafiri oğlu öldürüyor. Allah'ın şeyine bak. Peygamber'in de bir dağısına uğradığı için oğuluk katletmiş ondan sonra bir parça parça o Peygamber Efendimiz'in ünlü ettiği gibi parça parça parçalanmış şimdi bu o Resulullah'ın abi? efendim şey yapmış yani araç çıkmış da yemek pişirmişler, ağladıkları ayı odunlar pişirmişler tuz ağaç kazık olan Gidin alın tuzu demiş ama parasız alın demiş. Efendim demişler, tuzdan ucuz bol ne var yani tuzda da para mı? Boş. Yani hükümdar, tedavadan parasız tuz alırsa ne olacak diye? Parasız tuz alırsa hükümdarın memurları, halkın verisini yüze alınmış. Ondan, ondan öyle gördüler mi? Fusat döndüler mi verisini yüze, parası da alacaksınız. O da adaletliymiş. Şimdi Hadis-i Şerif'teki şey ki Adaletli hükümdarla ilmiyle amil olan alimin etini toprak yemez, yanışılmaz ilmiyle amil olan Bu da Kur'an'ı özlere duyan deniliyor Tabi demek ki Kur'an-ı Kerim'i bilip de onunla amel etti mi Kur'an'ı taşıyan insan oluyor, Kur'an'ın ehli olmuş oluyor insan Şimdi Nisra'nın kabul açılmaz o zaman harun yanında bu Hadis-i Şerif'e okumuşlar okuyunca, demiş ki, ya şu ilmiyle âmin Müslüman âlimin kabrini açamayız ama adaletli hükümdanım da malum toprak yemiyormuş, azı da yemiyormuş şu Meşirevân'ın kabrini açalım demiş o şey ya, İslam'dan eline birisi onun kabrini açalım bakalım demiş bakalım, açmışlar bu hadis içerisi okuduktan sonra yani Mevsülin yanında alimler okumuş kardeşleri de onun üzerine açmışlar, bakmışlar ki teliklerde alimdir diyor. Hocamız cenette fal anlatmıştı, gelmişler, demişler düşünün maalede kadilerin yerini nasıl diyoruz? Sizin hocanızın da kadini şu tarafa alacağız, gelin cenazenin naktında bulunun demişler. Sevgili kadisim gitmiş oraya. O evet, kendisinden hayret çıkarttı Mustafa teyze efendi O diyor ona bu şeyler İşte ne öyle sanki diyor O cennet gibi temiz şeyi o kadar sana geçtiği halde hiç bir şey olmamıştı diyor Oradan aldık diyor Yoluktan sonra emin kaza yatırdık diyor Neden? İlmiyle amin olan, ehlullah olan, ehl kur'an olan İnsanların hakikaten, demek ki kapat şubetine Allah'ın dolayı hikmeti. 9. Hadis-i Şerif İzlamat etin mer'atın ma'an nicâni, neyse ma'ahın ümre etin gayrıhı gayrıhı eyyün yancını ma'an yusair neyse ma'ahın ne gayrıhı fe innehuna bir bir Bir seyahat esnasında bir kadın ölse, o kafilde başka hiç kadın yok, ölmeyecek. Hep erkekler var. Öldü kadın, bir tek kadın, da öldü. Ya da bir kafile. Başka katiler ki, hep kadınlar var, bir başlarında bir adam vardı, öldü. Şimdi böyle, üstündüğü bir adam yok ki onu yıkayacak. bir kadın yok ki kadını yıkayacak. Üçüncüsünde, bir adam yok ki adamı yıkayacak. Bu durumda, teyammül Çünkü bu dönergeler, efendim şunu bilememiş Hikminde sayılırlar, diye programda bulamış sayılırlar. lanhdi hadis-i şerif yuvarlıktır. Evet. Ve Ebubekir sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki, "Ben vefat ettiğim zaman Ebubekir vefat ettikten sonra Osman da vefat ettikten sonra Osman da vefat ettikten sonra artık sen de ölmeyiz için yetersen de öl. Öyle buyurmuş. Ben Ebu Bekir, Ömer, Osman Öldüğünüz zaman, öldükleriniz zaman artık sen de ölmeyiz için yetersen sen de öl. Allah da adam bunun yani o zaman çok hükmeler çıkacak, karışacak işte Efendim bazı insanlar o tarafı tutacak, bazı insanlar bu tarafı tutacak bir şeyler olacak demek Hakikaten de Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ettiler Hz. Ömer Efendimiz de şehit etti Ebu'li e, e, isimli bir mecusi, ateşi, karas, köle Hançerle de şehit oldu e, Ömer Efendimiz Osman Zimdüren Efendimiz'i kardeşe çıktı, araşi çıktı Efendim öyle şehit ettiler Kur'an okudan. Hatta okuduğu Kur'an'ın üzerine kanları damladı. O Kur'anların üzerine bizim üzerinde yani. Ve Ömoniler, e, yani bazı ayrı mensupları o kadar düşmanlık etmişler ki kaç gün cenazesini kaldırmamışlar. Kışınlarında, kızınlarından yani. Tabi ki aşağıya 25 adam, Peygamber Efendimiz'in damadı İki kızı ile evlilik nasip olmuş. Sizin Nurayn'in yakabını almış. Çok hütmeler çıktı, öldürenler katil tabii tabi. Ondan sonra da çok hadiseler çıktı. Birçok insanlar yalan yanlış işler yaptılar tabii. Bu hadisiyette bak Peygamber Efendimiz diyor ki Ben öldüm mü? Öldü, öldü, öldü mü? Ömer Osman öldü mü? Ondan sonra gücünü yetiyorsa sen de öl. Çünkü karmakarışık işleri vermektense bir tarafı tutup da günah işlemektense ahirette ve mal hayatında karmaktansa eh iman selameti içinde olmak daha iyi tabii. şeref Allah memleketin ehli Yemen'in Yemen halkı süliyemeden geçerken Yemenliler hanımlarını şöyle etrafına almışlar soğutabiliyorken devletlerine, evlilerine almışlarken sizlerlerden geçerken düşün ki fe inneh minni onlardendendir ve ene gündem ben de onlardandım yani bu ne demek? ben yenemle söylüyorum o böyle hanımlarını koruyan, himanı Çocuklarımı omuzuna alan o, öyle şey insanları Yemenlileri seviyorum. Yani benim sevdiğimi bilin onlara ünlü namel edin. Misafir paylanlık gösterin. Acil olan demek. Çünkü Yemen halkı tabi tokara ama aşık efendim şey gündarlıkları kuvvetli hani efendim doğrusu karami hazretleri de olmadan birleşik oldu biliyorsunuz. Onları böyle bahsetmiş programlar Efendimiz Hakikaten de Had yapanlar bilirler Şimdi tabii Bu suatla arası açıldı Irak halinden sonra Irak halinde su tarafını tuttu diyorlar Onları suatla su bile Çıkarttılar dışarıya Efendim, ee, ama Mehmet efendi dönmüş oldu. Eski falan Yemenli kalmadı. Oturumsuz filan adamlara müsamaha ediyordu Hiç etmiyorlar şimdi. Koş insanlardı, gayretli insanlardı. O tefer koş filan böyle şey insanlar Allah selamet versin. Ve en 12. Hedisyen'i İlah münve rujalın bıkanı teslima marajı mineralzin adamı Bu da sallama idrûbün hadisi şeref. Bir grup insan bir tabloyun yanında geçiyorken kalabalık birkaç kişi kalabalık oturmuş olan birkaç kişinin yanından geçiyorsa geçenlerden bir tanesi bu oturanlardan bir tanesine Esselamu Aleykum dese oturanlardan bir tanesi de Ve Aleykum Selam dese kafir olur yani herkesin ayıla ile selam almasına herkesin ayıla ile selam almasına o senin ne görüyor, kalmaz harcaklardan, bu da hiç Biliyorsunuz, selam vermekten almak daha önemlidir. Selamı almak bir mecburiyet oluyor. Yani etekiler ve barantında kalan mı kalmaz. Yani bir tanesi aldığına, iş kalan ölmüş oluyor demek. E, Keselemler adilin minaleziyle mezru alem cülüs. Cülüs, caliz kelimesinin çoğulu. Ekranların üzerine selam verdim birisi. Ve nebde minha ile rahibin Sedatlarından böyle selamla alakasız diye tartıştıklarını iş tamamlamak, selam alıcı olarak olur, giden onun için de selam olmaz demek yani. Hepsi bir aldan selam verenlerden biri olmaz. On hadis Bunu bu şey söylemiyorsa ben bundan varızım? İla midi hal fasiko. Göber, göber, göber. Yeterse çok güzel temizlenmiş. Ya nasıl bir Allah'a ait? Efendim edilmiş. edilmiş. Evet Allah'ın kudretiniz yardım edilmiş. şerif. Biliyor bir hal farslık o. ne o zaman? Farslık ne demek? Allah'ın ömründen satmış. Küneya düşmemiş, dalmış insan deme. Pasık, pasıkın kahketi bu. Öyle dalsatmış, küneya dalmış insan deme. Pasık nasıl bilirse, öyleyimse. sen Asansör, Asım, Paşasım, İnsim, Hırsız, şöyle bir böyle diye, ne bilirsinse, var. Adam sonra hani tek gazab eder diye. Nasıl oluyor eder? Aşkını ne edeceksin diyor. Sana nektedir? Bize alırken aşk. Allahu Teala Hazretlerinin aşk ve arzuma, bu nedenden dolayı istirahat. Sallamet istirahat diyor. Allah Hamdullah etti. Allahu selam diyor. Bütünler ne De dedi diyor? Aşk istirahat. Allah'tan özdeksin. Allah kıza. Allah'ın harçı titrer korkudan. Allah kızdı diye korkuyor tabii orada. Allah kaza besli diye korkuyor. Ben yani fasıkar güzumsuz yere medik yok. Bir i̇nsan dön yolda yürüyorsa ölmüyoruz, ayağım yok. Öl. Tamam iyi güzel ama günahkar ne diye ölmüyorsun? Hatta asalla ki şey olsun. Hatası mı değilsin dönsün, örnek olmasın. Hem günahkar hem fasık hem hatalı hem yanlış yolda Efendim, hem de Efendim mevzunu var, makamı var, parası var, kılı var diye Esir ahmetlerden korkunç yapıyor, ölüyor Allah kızar, her şey ağlar, titrer öyle şey yok, öyle etmiyor Müslüman de gitti, da böyle orada bakım için gitti, günahşem de anlattım bir arada Burada günahşem yanılımlar da kaldık Osmanlı sultanlarından birisi bir âlına Haber göndermiş, gelsin bize ders versin Diye düğünü basarsın diye, o kadar dini ilimlere aşırsa gelsin, burada gülürsün demiş. Öyle gelsin, gülürsün demiş, sonra demiş, ona söyle demiş, öyle ay gülü, ay gülü demiş, devletin işleme iyi baksın, bu kadar insanın nebadi olmalıdır demiş, bakalım şöyle demiş, bunu demiş, masafir etmiş, tabi yalan adam onu gidip parçala söyleyemeydi diye, Yeni yap bakayım, aynen söylediklerimi Doğlanmak gibi gitsin diyor Yeni yap bakayım diyor, <gülüyor> bütün ümmet demiş Böyle göndermiş <gülüyor> Başka bir ağrıma gitmiş, o da ağrım için gitsin Ayırmayı bıraksın, devlet işlerine baksın Ciddi olsun Bakalım ümmetin işlerinde ihmal karlık Kırslanmış Padişah olduğu halde öyle olmuştu Padişah olduğu halde Efendim Fatih <gülüyor> Sultan Magyar Akşen sektirinin çadırına gelmiş Kalkmamış yaptığı yerden Kalkılmaz mı? Normal olarak kalkılır Yatıyormuş uzandığı yönden kalkmamış? Kibirlenmesin, şey yapmasın diyor Hocası nasihat edecek Aklını başına toplasın Hatalı iş yapmasın Fatih'in genel gençesi var Memle güyanı, Ak sakallı, Ehl-i Kur'an An'ın kimse Babanın tatilini yetiştiren kimse. Fatih rızayı girmiyormuş, oraya uca sığmıyormuş, haşarıyormuş, Kur'an öğrenmiyormuş, hocaları saymıyormuş filan küçük de haşarıyormuş, küçük yoramaz çocuk. Demiş ki ikinci Murat babası, yüzlerinde bu ha, bizim oğlan hala Kur'an görmüş, çekmedi, Elif öğrenmedi, hocaları saymıyor. Aman efendim demişler, yani Mısır'dan şimdi bir alim geldi Mollad-ı Rani diye Çok ciddi, çok alim Onu hacı yapalım Çağırın demiş Demiş ki hocam bizim mahkum, sultan, şehzade Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedi, yazıyor geçemedi Efendim hoca bunu yapar mısınız lütfen Allah hızası için, işte Müslümanları öğrenin filan Demiş ki, mı ama Yaparım Tabii bir insanı yetiştirecek alimin vazifesi, haklı söylediğe öğretme. Ne kadar ama, hakettiği zaman da çakar demiş. Öğren <gülüyor> demiş. Efsane, efsane öyle yapma. Gitmiş, evinde doğuyor. Mansa'ya gitmiş. Mansada şofsada lavaşı yanında küçük. Efendim hocam geldi diye karşılamış, barışılamış, oturmuşlar Efendim aşağıya evvelce sınırıyor, gözüne ne giriyor gidiyorlar Şöyle kaşımı kandırmış, ozan demiş, ozan da demiş <gülüyor> <gülüyor> Yani başkaları sopayla görmüyorlar Sizinlemiş bir şey, efendim bu sopa ne? O da hiç demiş tevhid adam etme Dövme sefası ver, diyor demiş. Derslerden çalışmasan, seni bununla dövüyorum de demiş. O dövme karşıma geldi demiş. Yani hocam demiş. Ben ki padişah çocuğuymış, şefzadesiyim. Ne demek nasıl mümkün olur? Rabbim deyip, gel gel. Çapçap. Öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş böyle başladı. Böyle, önce Mardin'den zanıyor, tekrar Mardin'den zanıyor. Kesin olarak burada tek kişi, bir adam kendini öğrenmiş, aynı ne şeyler öğrenmiş, daha şu Allah'ım, Brezilya e ettiği fetheden, bir komutan fetheden nüfus olmuş yani, öyle gelişmişler, mübarekler, öyle adamlar. Hiç kimse şey yapmamışlar yani. Bu önünlerden açtık. Fasık bir insan yetebildiği zaman Allah kızar ayşe, ağızdan tütler Sözünden baştık Nasıl olacağız biz? Dost doğru Sözde olacağız, doğruya doğru olacağız Hakkı söyleneceğiz Ama yumuşak söyle, ama sert söyle Tabi yumuşak söylemek daha iyidir Karşı taraftaki adamı doğru yola getirmek daha iyidir Mutfile ustanlığa etmeli tehdit tekdiri de uslanmayanın hakkı köpestir. Yani ilk kez o Ondan sonra tekdir. Ondan sonra ondan da usanmışsa o zaman burası da ceza gerekli edemez ki ceza olunca iyi oluyor. Allah bizi her işi kendi için yapanlardan öylesin. Kimse bankalıklık öptirmesin. Kimse evinde hor zelil etmesin. Dalit mahcup etmesin. İslam'ın izzetini, yaşamayı ve temsil etmeyi nasip eylesin. Ömrümüzdeki asla izin dışının nasip etsin. Hızın nasip olduğu, razı olduğu, dükkü nasip eylesin. Cenneti ve şöylece şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. şeref eylesin. Saat to show it there. Huh? this one there, sort of thing. صلى الله تعالى عليه وآله إجمعينا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمِبَشِّرًا وَمِذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزبوه وترقبوه فَتُصْبِحُ بِحَوْضِ بَكْرَةٍ وَأَسْلَمَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ الله يد الله فَمَن بَايَعَكَ فَإِنَّمَا بَايَعَ اللهَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بِمَا آخَذَ عَلَيْهِ سبحان ربك رب ح السخول وسلام وَسَلَامٌ عَلَى صون.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 Hakimi, okulmuş olan iki adet hakkı ı e, çekilmiş olan 75 bin selime-i tevhide, sahil ibadet